Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi Sevgili arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar Bir elmalı sohbetinde daha beraberiz Elmalı tefsiri hakikaten bana çok müthiş zevk veriyor Umarım inşallah size de öyledir Bu dil çok zevk veriyor ee, bu dili anlıyor olmak o dilden kelimeleri hiç olmazsa bir iki tanesini günlük hayatta kullanabiliyor olmak <gülüyor> çok büyük bir zenginlik gibi hissettiriyor bana yani şöyle işte atalarınızdan kalma böyle kıymetli antikalarla e, dolu demeyeyim dolu olunca böyle e, güzel olmuyor ama hani onlarla da bezenmiş büyük bir e, eviniz varmış gibi hissediyorum kendimi yani bu kelimeleri günlük hayatta Gayet böyle kendiliğinden hani spontan diyor şimdiler. Kullanabildiğimiz zaman inşallah o açıdan da bir hizmet görüyordur bu okumalarımız. Tabi o çok tali bir fayda. Asıl amacımız Rabbimizin kelamını güzel bir şekilde anlayabilmek. Bir hukukçu bakış açısıyla, bir Osmanlı bakiyesi büyük bir ilim adamının bakış açısıyla ...anlayabilmek ve kendimize oradan çok güzel dersler çıkarıp onları ahlak edinebilmek. Yani o ahlakla ahlaklanmak arkadaşlar. Başkalarını yargılamak için değil, başkalarını kınamak, işte elimize bir kırmızı mürekkep alıp... ...herkesin hayatlarına çarpı işareti atmak için değil veya birilerine tik koyup birilerine çarpı işareti atmak için değil gerçekten A'dan Z'ye kadar kendi ahlakımız için düşünce yapımız, inançlarımız, alışkanlıklarımız efendim günlük hayattaki işte ritüellerimiz hayatımızın gayesi, gidişatımız bütün bunlar için ve bunu da hayatlarımız derken tek tek bireysel hayatlarımızı kastediyorum çünkü kendisi düzgün olmayanın gölgesi de düzgün olmayacaktır ee, ve biz tek başımıza hesaba çekileceğiz Allah katında arkadaşlar. Bazen anneler e, çoluk çocukları için çok fazla paniğe kapılıyorlar. E, büyük bir e, evham hatta, evham derecesinde gelecek kaygıları e, yaşıyorlar. E, ya da işte gerçekten artık gele, o gelecek de gelmiş oluyor, bakıyorlar, çok memnun kalmıyorlar e, karşılaştıkları manzaradan. Ve hani bu sefer de çok büyük bir keder, çok büyük bir üzüntü e, duyuyorlar. Kendi kendilerini yargılamaya başlıyorlar. E, arkadaşlar bunlar da çok anlamlı değil. Ben size söyleyeyim. E, tamamen öncelikle kendinize odaklanın. Çünkü biz kıyamet gününde arkadaşlar, e, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde bize bildirildiğine göre, e, Ya Rabbi benim bütün sevdiklerimi, annemi, babamı, kardeşlerimi, işte eşimi, dostumu, efendim eşimi, çocuklarımı benim yerime at beni atma cehenneme diye yalvaracağız yani. Onun için asıl olan kişinin kendisinin cehennemlik olmayacak şekilde bir hayat yaşamasıdır. Özellikle aileye karşı sorumluluklarımızı çok açık bir şekilde anlatan Tahrim suresinde bir ayet-i kerime var. Orada Rabbimiz "Gu enfusakum ve ehliykum naran" diyor. eğitimin hedefinin kendimizi ve ailemizi cehennemlik olmayacak şekilde yetiştirmek olduğunu, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun diyor Rabbimiz. Orada dikkat ederseniz enfusukum önce geliyor ve ehliykum sonra geliyor. Yani önce kendinizi, sonra ehlinizi. Çünkü kendisi ...nin gidişatı cehenneme doğru olan biri ehlini kurtaramayacaktır, koruyamayacaktır. O bakımdan biz bunları dinlerken, okurken her şeyden önce kendimiz için okuyoruz arkadaşlar. Kendi ahlakımız için. Kendi lisanından sadece güzellikler dökülen, kendi lisanından sadece hayır, hasenat, iyilikler dökülen... ...insanların çocukları gıybet de edemez, dedik iftira da edemez arkadaşlar. Çünkü o da bir alışkanlık meselesidir. Dilin ona alışması gerekir. Kulağın ona alışması gerekir. Alışmadığı zaman çok ağır gelir arkadaşlar. Mesela bizim ailemizde, benim yetiştiğim ailede yani çocukluğumda hiçbir şekilde küfür söylenmezdi. Yani ben evde hani çok affedersiniz aptal, manyak gibi bir kelime bile duymadık biz. Ee, söylenmezdi. Yani eğitimli insanlar değillerdi ama bu konuda bir hassasiyeti vardı e, babamın bilhassa. Ve çok ciddi yaptırım olurdu. Yani kötü bir kelime kullanırsanız e, yani ciddi yaptırım dediğim ağzımıza biber sürüldüğünü hatırlıyorum ben mesela sokakta duyduğum bir kelime için. Yoksa öyle şiddet falan değil. Hani bunu da şiddet sayabilirler şimdikiler. Onu da, o da ayrı bir bahsi diğer. Efendim eee Dolayısıyla ben mesela bugün bir sözü aktarırken bile işte falanca filancaya şöyle demiş derken bile o kelimeleri söyleyemiyorum. Çünkü kulağınız duymadığı için Ağzınızdan hiç çıkmadığı için kocaman geliyor ağzınıza. Böyle sığmıyor yani. Ağzınıza sığmıyor ki dışarı çıksın hani anlatabildim mi? İşte iftira da böyle arkadaşlar. Onun bunun özel hayatı hakkında konuşmak da böyle. Tecessüs mesela mütecessisane davranmak da böyle. E, o kadar tecessüs beni o kadar rahatsız ediyor ki arkadaşlar. Bana karşı yapılan tecessüs de çok rahatsız ediyor. Benim başkalarına... Ee, acaba yani tecessüs sayılır mı diye endişe ettiğimden gereken yakınlığı gösteremediğim zamanlar bile oluyor. Yani çünkü bir başkasının özel hayatını kurcalamak, merak etmek. Mesela merak etmek bile çiğ. Niye merak ediyorsun yani? Ona ne olduğunu niye merak ediyorsun? Hani hastayı merak edersin işte ne bileyim bir Mahkemesi varsa birinin bir başka bir problemi varsa endişe edersin, merak edersin, dua edersin, sorarsın ama yani onun dışında nesini merak ediyorsun? Hani bu gibi anlatabildim mi? Önce kendimize bakalım biz arkadaşlar. Bizim yoğurduğumuz hamurun çöreği olacaklar büyük ihtimalle. Olmaya da bilirler çünkü çok fazla faktör var. Bugün sizin çocuğunuzla geçirdiğiniz vakitten belki de 10 misli çocuğunuz ekran karşısında geçirecek kendisi reşit bir insan olana kadar. Dolayısıyla çok fazla faktör var. Sizin yolunuz da ona tesir etmeyebilir. Yani öyle olmuş nitekim mesela bazı insanlar... Belli devirlerde susmak zorunda kalmışlar aile büyükleri ve ailenin geri kalanları bambaşka yerlere gitmişler, bambaşka yollara gitmişler. Ee, bunlar hepsi imtihandır, bu dünyada kalacak arkadaşlar. Biz öbür dünyada hiç birbirimizi hatırlamayacağız, hiç bir çoluğumuzu çocuğumuzu hatırlamayacağız. Şimdi geçen derste bana bir ikaz geldi, hocam girişi çok uzatıyorsunuz diye alın size bir e, uzatma daha. Bazen böyle konuya giremiyorum çünkü bilmiyorum sebebini belki birilerinin bunları duyması gerekiyordur belki birinin ihtiyacı vardır ve Allah bana söyletiyordur bilemiyorum yani diyorum ki evet açacağım ve hemen direkt konuya başlayacağım diyorum ama olmuyor bazen arkadaşlar ben biraz zuhurata tabiyim bu bir metot meselesi yöntem meselesi elbette kesinlikle büyük bir yürek ferahlığıyla söylüyorum herkesin usulü, metodu, beklentisi birbirine uymaz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyin. Bakın, baktınız size göre değil, sizi rahatsız ediyor. Siz daha böyle teknik istiyorsunuz, daha ilim dolu istiyorsunuz. Hemen bırakın arkadaşlar, vakit kaybetmeyin. Burayı bırakın. Buranın, buradan da faydalanacak olan başka birileri var. Ben hayatım boyunca bunu söylüyorum. Yani bir yere başladınız, hep oraya devam ediyorsanız, İki ihtimal var. Yani 20 sene, 30 sene birini dinliyorsanız iki ihtimal var. Ya siz hiç ilerleyemiyorsunuz ya da o dinlediğiniz kişi kendisini çok geliştiriyor. Yani inşallah bizim uzun süre dinleyenler ikinci ihtimaldir. <gülüyor> Onların çünkü kendini geliştirmemesine arzu etmem. Yani böyle hayatınız boyunca aynı kişiyi de dinlemeyin. E, aşamalar yapın kendinize. Baktınız ki bu insan artık kendini tekrarlamaya başladı sizin için. Çünkü siz mesela işte Diyelim ki bir insanın 20 tane konferansını, 50 tane vaazını dinledikten sonra bazı şeyler tekrar olmaya başladı. Ve size şey geliyor, yani bir saat dinliyorsunuz, 10 dakika dinlemiş gibi oluyorsunuz. Bırakın arkadaşlar. Hiç kimsenin fanatiği olmayın. Bırakmak da beğenmemek demek değildir. İşte o yaşlarınızda o Buna ihtiyacınız vardır. Allah karşınıza onu çıkarmıştır. Şimdi siz biraz ilerlediniz, geliştiniz. Şimdi şuna ihtiyacınız var. Ve bakın orada da öyle bir hizmet var. Ona devam edin. Sakın böyle efendim takıntılar içerisinde olmayın. Ben hiçbir zaman kendimi bütün insanlara ben hitap edeceğim diye düşünmüyorum arkadaşlar. Benim de kendime göre zihnimde tabii bir hedef kitle var ama bu hedef kitle yani dünyada bir tek ben mi varım arkadaşlar? Herkes var ve herkesin farklı farklı yoğurt, yoğurt iyi işleri var. <gülüyor> Lütfen hiç çekinmeden benim bir şeye ihtiyacım olacak ara sıra. Ama bu elim arkadaşlar bu elim sağ elim. Size sol gibi görünüyor da ekrandan. Onu da söylemiş olayım. Şimdi biz Nur suresi 11. ayet-i kerimedeyiz. Geçen hafta da bu ayet kelime değildik diyeceksiniz. Evet çünkü hadiseyi okuduk. Yani Hazreti Ayşe'nin dilinden Hazreti Ayşe'ye atılan o iftiranın nasıl cereyan ettiğini, evliyatının ne olduğunu daha sonra hangi safhalardan geçtiğini ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son Hazreti Ayşe'yi babasının evine gitmesine izin vererek Hazreti Ayşe istiyor olayı öğrenince, e, çünkü bir ay kadar sonra öğrenmiş kendisi, öğrenince babasının evine gitmek istiyor. Ve oraya gittikten bir müddet sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve Hazreti Ayşe'ye ya Ayşe bak eğer böyle bir şey yaptıysan Allah'tan af dile Cenab-ı Hak bütün günahları affeder diyor. Ondan sonra işte biliyorsunuz geçen hafta konuştuk daha o annesine babasına işte cevap vermesini söylüyor Hazreti Ayşe hiçbir cevap vermiyorlar. O da ben diyor anladım ki siz ben yaptım desem daha kolay inanacaksınız. Yapmadım desem daha zor inanacaksınız. Ben Allah'a havale ediyorum. Allah benim masum olduğumu biliyor, yapmadığımı biliyor. Kendime budur bu işi Allah'a havale ediyorum ve Yusuf'un babasının söylediğini söylüyorum. Fesabun cemil vallahul musta'anu ala ma tasifun. Yusuf Suresi 18. ayet kelimeyi okuyor ve arkasını dönüp yatıyor. Zaten hasta Hazreti Ayşe. E, o sırada Efendimiz'e vahiy gelmeye başlıyor. Vahiy belirtileri oluyor. Şimdi diyor ki Hazreti Ayşe, burası da çok önemli bakın. Nasıl insan hepsi arkadaşlar. Peygamberimizin ashabı insan. Peygamberimiz insan. Bunu Bunları bilmek, işte geçen haftalarda onu anlatmaya çalışıyordum. Yani bunu bilmek o kadar olağanüstü bir şey ki onları çok daha fazla sevmeme sebep oluyor. Sizde öyle oluyor mu bilmiyorum. Yani tabii ben melekleri de seviyorum yani. Hani Cebrail'i de seviyorum, Mikail'i de seviyorum. Ama yani Efendimizin benim türümden, benim cinsimden olması, burada kadınlığı, erkekliği kastetmiyorum, insan olmayı kastediyorum ve benim duygularımı biliyor olması, çünkü aynısını yaşıyor olması, bu olağanüstü bir şey ve bütün bu yani o üzüntülerini, kaygılarını, işte zihninde gelip giden e, soruları, efendim istekleri, hayalleri, onun da her şey. Yani yorgunluğu, uykusuzluğu hepsi varken, acıkıyorken, susuyorken, ne bileyim yani kendisi hakkında ileri geri söylenenlere, onun da kalbi kırılabiliyorken hani... E, Nasıl öyle olabildi? O ahlaka nasıl ulaşabildi? Bu bende çok büyük bir saygı, çok büyük bir sevgi uyandırıyor arkadaşlar. İnanılmaz yani e, çok büyük bir hayranlık uyandırıyor. İnşallah e, aktarabiliyorumdur size de. Şimdi e, onların bakın insan oluşuna dair bir şey söylüyor Hazreti Ayşe. Diyor ki vahiy gelmeye başladığında ben çok rahattım. Hani size söyledim bunu. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Semih ve Basir isimleri var. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Şimdi bunu e, herhangi bir olay sırasında söyleseniz, Allah her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor deseniz, bu o olaydaki masumlar için bir müjde ve ferahlıktır. Ama o olaydaki suçlular için bir tehdittir. Aynı isim Semih ve Basir isimleri, Alim ismi. Mesela Allah her şeyi biliyor demek e, masum olanlar için bir ferahlık bir müjde ama suçu olanlar için de bir tehdit şimdi Hz. Ayşe çok rahat çünkü kendinden emin ve vahiy geliyor yani e, mesela dışarıdan biri geldi bir şey öğrenmiş söyleyecekmiş deseler o, o da endişeli olabilirdi ne diyecek acaba çünkü insan gelen haber getiren her şeyi bilmiyor ki ama Allah e, vahiy indiriyor ve Hz. Ayşe müthiş bir rahatlık var ama diyor annemle babam diyor neredeyse canları çıkacaktı. Yani kendinizi tabi onların yerine koyun. Kız evladı olanlar bilhassa. Evet. Böyle yaprak gibi titriyorlar. Hz. Ebu Bekir ve hanımı. E, acaba işte e, insanların söylediklerine hak verecek bir vahiy verir mi diye. Vaktaki Resulullah açıldı, gülüyordu. Yani vahiy bir, e, tamamlandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek kaptı. İlk söylediği kelime şu oldu. Müjde ya Ayşe, agah ol. Vallahi Allah seni katiyen tebriye etti dedi. Buraları okumuştuk ama bağlıyorum artık. Elhamdülillah, la hamdike ve la bihamdike ve la bihamd-i ashabike. Allah'a hamdolsun ne sana ne ashabına diyor Hazreti Ayşe. Vallahi, validem dedi ki diyor annesi kalk ona yani ayağa kalk efendimize teşekkür et anlamında. Ben vallahi ne ona kalkarım ne de beraatimi inzal eden Allah'tan başkasına hamd ederim dedim. Yani biraz Hazreti Ayşe. Ee, inşallah yanlış ifadeler kullanmıyoruzdur biraz böyle üzülmüş, kırılmış incinmiş kadınlık duyguları yani e, ne kadar onun masum olduğuna itimat etseler de hani bir ihtimal veriyor olmalarına araştırıyor olmalarına işte bir günah işlediysen tevbe et denilmesine e, binaen bir şeyi var yani bir e, gönlü e, Hoş olmuş, öyle diyelim. Efendim ben diyor Allah'tan başkasına hamd etmem. Şimdi Allah Teala innen lezine caubil ifki usbetum minkum. işte 11. ayetin başı. 10 ayet inzal buyurmuştu. 11. ayetten 20. ayete kadar. Binaenaleyh Ebu Bekir vallahi bundan sonra artık mıstaha infak etmem dedi. Mıstah kimdi? Geçen hafta dinleyenler biliyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in. ...kuzeninin oğlu oluyor. Mıstah'ın annesi Hazreti Ebu Bekir'in teyzesinin kızıymış. O da onun oğlu, evli barklı, Bedir ashabından yani samimi Müslüman, münafıklardan değil Mıstah. Ve fakir, fakir olduğu için de Hazreti Ebu Bekir ona ciddi yardımlar yaparmış. Yani neredeyse hani o evini o geçindiriyor öyle diyelim... Nafaka veriyormuş ona, fakirliği sebebiyle. Bu sebeple de e, arkasından işte 22. ayet gelecek biraz sonra. E, Cenab-ı Hak diyor ki, velayeteli ulul fabli minkum ve saati enyutu e, diye başlıyor. İşte sizden eli geniş olanlar içlerindeki fakirlere vermeyeceğiz diye yemin etmesinler diyor. İnşallah. 22. ayette bunu daha geniş konuşuruz. Ebu Bekir de Bela vallahi Allah'ım benim E la tuhibbune en Allahu lekum diyor ayet gelmede kerimede Cenab-ı Hak. Siz Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz diyor. O ayeti gelince uzun uzun konuşacağız inşallah. Vallahi ben severim diyor ve Mustafa yine nafakası avdet ediyor. Yani şu kadarını söyleyelim, her akşam belki aynı kişiler olmaz, duymuş olsunlar. Şöyle bir empati yapın arkadaşlar, Hz. Ebu Bekir'in yerine koyun kendinizi. Zenginsiniz, varlıklısınız, bir yakın akrabanız var, kuzeninizin çocuğu ve fakir, çoluğu var, çocuğu var ve güzel bir Müslüman aynı zamanda. Ve ona siz yardım ediyorsunuz, ailesine, çoluğuna, çocuğuna siz bakıyorsunuz. Gel zaman git zaman sizin kızınız aynı zamanda peygamberin eşi bir iftiraya maruz kalıyor. Ciddi bir iftiraya maruz kalıyor. Ve bu yardım ettiğiniz, beslediğiniz, daha boğazında sizin lokmanız olan o kişi de bu iftiraya karışıyor. Yani o da iftirayı destekliyor ve konuşuyor Hazreti Aişe'nin Ay aleyhine. Yani tabii şimdi hepsi sahabe, hiçbiri için bir şey diyemeyiz. Ee, ama psikolojilerini anlamaya çalışalım. Yani buradan kendimize dersler çıkarmaya çalışalım arkadaşlar. Ee, asla onları yargılamak için değil. Çünkü bu olay e, zaten Cenab-ı Hak söylüyor sizin şer zannettiğinizde hayır vardır diyor. Bize çok mesajlar içeriyor. Çok ciddi olaylar öğretiyor bize. Ee, çok ciddi bilgiler öğretiyor. <gülüyor> olay öğretilmez. Bu olay bize çok ciddi bilgiler öğretiyor ee, nerede nasıl davranacağımızı, iftiraya maruz kalanın ne yapacağını, iftira edenlerin durumunun ne olduğunu, buna şahit olanların, bu iftiraya şahit olanların ne yapması gerektiğini, ee, tarafların her biri için çok önemli mesajlar var bu hadisede. Dolayısıyla belki de böyle bir e, örneklik teşkil etmek üzere seçildiler onlar. Neyse biz kendi e, alacağımız mesaja bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz ee, sizin yardım ettiğiniz insanlardan herhangi bir şekilde, yardım ettiğiniz insanlardan böylesine bir nankörlük gördüğünüz olmuştur. Mesela benim şimdi aklıma bir tane geliyor. Keşke gelmese. Çünkü yardımınızı unutmanız lazım aslında. Yani aslında yakışan birine yardım ettiğinizde bunu unutmanızdır. Yani demişler ki sana verileni unutma, senin verdiğini unut demişler. Ama işte şeytan aklımıza getiriyor. Ee, i̇lginç değil mi arkadaşlar? Yani e, hayatıyla ilgili çok ciddi bir meselede sizden yardım ister birisi. Yardım edersiniz. Sonra e, siz, e, sizinle onun arasında bile olmayan bir mesele için birdenbire karşınıza geçer. Çok ciddi bir şekilde karşınızda durabilir. Bunun hani hangi psikolojiyle yapıldığı tabii benim alanım değil. Psikologlara bakmak lazım, insan ilişkileri üzerine yazanlara bakmak lazım. Ee, tahminim yani söylenen şu ki insanlar arkadaşlar bazen o yardımların altında kalıyorlar. Ve altında kaldıkları zaman da böyle davranabiliyorlar. Bazen unutabiliyorlar. Çok çeşitli sebepler var. Mesela bazı insanlar kendisine yardım edeni ve yardımı unutabiliyor. Ee, mesela neden unutabilir? Nasıl unutabilir insan kendisine yardım edeni? Çünkü onu sizin bir jestiniz olarak görmüyor. Kendisine yapılması gereken normal bir davranış olarak görüyor belki. Hakkı olarak görüyor belki. Bilmiyoruz nasıl baktığını. Yani herkesin bütün hadiseleri sizin gibi anladığını ve herkesin sizin gibi her şeyi yorumladığını zannetmeyin. Hepimiz ayrı bir dünyayız. Hepi aynı olay hepimizin zihninde çok farklı şekillerde algılanıyor ve korunuyor. Çok farklı şekilde dosyalanıyor zihnimizde. Kimimiz yardım olarak yardım ve ben ona minnettarım diye dosyalarken kimisi de bunu ee, ne bileyim işte neden ben onun yardımına muhtacım neden ben ondan yardım almak durumundayım diye bir isyan dosyasına yerleştiriyor belki de bilemiyoruz yani insanın halet ruhisi ruhiyesi böyledir benim e, size burada söyleyebileceğim yani o uzun uzun tahlillere ben giremem çünkü yetki alanımda değil ama size şunu söyleyebilirim arkadaşlar e, bunu kesinlikle söyleyebilirim e, infakın imtihanı Yardım ettiğiniz, infak ettiğiniz kişiden göreceğiniz nahoş muameledir. Hatta nankörlük diyelim. Nankörlük ağır olduğu için nahoş muamele dedim. Ee, yani ya kabalık görürsünüz, ya e, efendim saygısızlık görürsünüz, ya nankörlük görürsünüz. Hatta böyle bir saldırı mesela, iftira bir saldırıdır. Böyle bir saldırı bile e, görebilirsiniz. Şimdi siz imtihan ediliyorsunuz. Bakalım nefsinize yönelik böyle bir hakaret oldu diye yardım etmekten vazgeçecek misiniz? Nefsinizi rahatsız eden, izzetinize dokunan, izzeti nefsinize dokunan böyle bir hadiseden dolayı eğer o kişinin yardımı gerçekten hak ediyorsa hala yardım etmeye devam edecek misiniz? Yoksa yardımınızı? Kesecek misiniz? Siz başkalarına yardım ederken kendinize taraftar toplamak amacıyla mı yardım ediyordunuz? Hayranlar toplamak amacıyla mı yardım ediyordunuz? Yani arkadaşlar çok zor bu bakın. Çok büyük bir imtihan. Ama e, bunun üzerinde düşünün. Yaptığınız yardımı size yönelik davranışlardan ayırın arkadaşlar. Bu kolay değil. Ama ayırın. Yani yardım ayrı bir şey İhtiyacı olana yapılır. Benim elimde bir imkan varsa, o kişinin de ihtiyacı varsa bu yardımı yaparım. O nasıl davranırsa davransın. Onun davranışı ayrı bir şey. Bunu diyebiliyor musunuz? İşte o zaman çok büyük bir mesafe almışsınız demektir arkadaşlar. Bak buna mesela daha somut bir örnek vereyim. Bize çok sorulan yani çok derken her gün 5-10 tane değil ama hayatım boyunca diyelim. Bir 5-10 defa gelmiştir. Bir soru. Şöyle. Mesela annesi çocukken terk etmiş. Daha çok babalar terk ediyor. Babası terk etmiş. Annesi işte çocuk esirgemeye bırakmış. Mesela. E, annesi veya babası çocukken bunları terk etmiş. Gitmiş. Artık ne yaptıysa, ne için terk ettiyse haklı olabilir. Bazen terk edenler haklı sebeplerle terk ediyor. Çünkü benim elimde kalırsa bu hepten sefil olacak diyor. Bazen çaresiz kalıyor, bazen yetersiz o kişi. Çok çeşitli sebepler olabiliyor. Hemen suçlamayın yani. Terk etmiş, gitmiş. Sonra bu insan büyümüş, yetişmiş. İşte güzel bir hayat kurmuş kendisine. Evlenmiş neyse veya evlenmemiş. İş gücü var, parası var. İşte gelmiş 30-40 yaşlarına. Bu anne baba neredeyse bir yerden çıkmış gelmiş. Ya hasta. Ya borçlu, ya hapse düşmüş, ya ihtiyacı var, ya sıkıntı içerisinde ve çocuğundan yardım istiyor. Ne yapacak şimdi o kişi arkadaşlar? Şunu unutmayalım. <gülüyor> Bu akşam bununla geçirebilirim vakti. O beni e, lafı çok döndürüp dolaştırıyorsunuz diyenlere hepten e, bir şey olarak e, buyurun böyle e, yapıyoruz biz diye cevap gibi. Efendim e, ne yapacak o kişi? Ee, arkadaşlar sizin yapacağınız iyilik size nasıl davranıldığına bağlıysa bu tam bir iyilik değildir. Mükemmel bir iyilik değildir. Sizin yapacağınız iyiliğin size nasıl davranıldığından bağımsız olarak iyili o iyiliğe muhtaç olan kişiye yapılması gerekir. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Çok zor bu, çok büyük bir erdem. Onu başarabilmek. Yani o anne, o baba eğer ihmal yüzünden çocuklarını terk ettilerse onun cezasını çekecekler. Bir yanlış yaptılar. Fakat sana yanlış yaptılar diye sen de birine yanlış yapamazsın. Yarın bir gün sen o anne babaya rastladığında hatta bulmalısın bana sorarsanız. Bulmalısın, arayıp bulmalısın. Ve ihtiyacı oldu varsa ona yardım etmen... Onu, onun o ihtiyacını gidermen illa sevgi duymayabilirsin. Bak sevgi duyacaksın demiyorum. İhtiyacını gidereceksin diyorum. İhtiyacını gidermen elinde varsa bir imkanın senin kulluk görevin. O kulluk görevini yapmadı diye sen de yapmamazlık edemezsin. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Burada da öyle. Yani burada Cenab-ı Hak adeta Hz. Ebubekire Bekir'e diyor ki o adam iftira attıysa onun günahı. Sen niye ona vereceğin sadakayı iptal ediyorsun ki? Tabii bir de şu var arkadaşlar. Birine yardımı kestiğimizde onu kimin kucağına bırakmış oluyoruz? Onu hangi şartlara, hangi başka günah, belki de çaresiz kalıp o ihtiyacından dolayı neler yapmak zorunda kalacak mesela? Dolayısıyla yani bu çok yönlü bir hadise. Ama anahtar şurada arkadaşlar sizin iyi bir insan olmanız başkalarının size nasıl davrandığına bağlı olmamalıdır. Eğer böyleyse yani size iyi davranıldığı sürece siz iyilik yapıyorsanız size ilk, e, alaka, saygı, hürmet gösterildiği sürece siz e, efendim e, o hizmeti, o iyiliği yapmaya devam ediyorsanız bu sizin iyi olduğunuzu göstermiyor. Sizin iyi olmanız için şartlardan bağımsız olarak iyi olmanız lazım. Artık bilmece gibi oldu. Bu kadarı kafidir. Hasılı, e, özrüm nazil olunca, Hazreti Ayşe devam ediyor. Özrüm yani masumiyetim, e, masumiyetim e, nazil olunca Resulullah kalktı, minbere çıktı... Bunları anlattı ve Kur'anı tilavet buyurdu. Minberden indiği vakitte Abdullah bin Übeğe, Mıstaha, Hamneye ve Hassana hudut vurdu. E, Hamne sanırım e, Efendimizin eşlerinden birinin kız kardeşi, e, Zeynep'in yanılmıyorsam kız kardeşi. İşte e, kız kardeşinin aleyhine konuşulunca o da hemen o konuya karışmış dalmış bazen böyle kraldan çok kralcılar vardır halbuki Hazreti Zeynep'e sorulduğunda Hazreti Ayşe Hazreti Ayşe'yi soruyor Peygamberimiz Zeynep'e bütün eşlerine soruyor vallahi ben onun için iyilikten başka bir şey söyleyemem diyor bazen böyle eee Bunlar hep bir gafletle yapılan ve bize örnek olmak üzere anlatılan hadiseler. Ya bizim bütün günahlarımız böyle kayıtlara geçip arkadaşlar kıyamete kadar okunsaydı. Ya bizim bütün hatalarımız böyle tefsir kitaplarına yazılıp hakkımızda ayetler inip yani yaptığımız her yanlışla ilgili hemen bir ayet inip bizi o ayet böyle yakamızdan tutup silkeleseydi. Biz ne yapardık? Biz nasıl arkadaşlar nasıl ne ne olurdu bizim halimiz? Eee bir düşünün yani, hani ciltler mi yeterdi? <gülüyor> ne kadar vahiy inmesi gerekirdi bizim hatalarımızın sayılabilmesi için? Çok büyük bir ee, şey, misyonları var. Çok büyük bir konumdalar yani. Hani öyle bir konumdalar ki sahabe-i pırıl pırıl olmaları gerekiyor. Pırıl pırıl olmaları gerektiği için de en ufak bir, Lekede ovuşturuluyorlar, çitileniyorlar yani böyle ilahi bir e, temizliğe maruz kalıyorlar. E, Abdullah bin Übey, münafıkların başı bu iftirayı ilk başlatan Mıstah az önce söyledim, Hamne'yi söyledim. Hassan bin Sabit de Efendimizin şairi, e, biliyorsunuz peygamber şairi ünvanı var. E, o da bu hadiseye karışmış. E, açıkça konuşanlar bunlar yani bir de böyle... Dolaylı yollardan, çeşitli şekillerde karışanlar var. Onlara ceza verilmiyor ama bu dört isme iftira cezası uygulanıyor. İnnerledîne câûh bil ifki. İçinizden o iftirayla gelenler, o iftirayı getirenler usbetun minkum. İçinizden bir usbedir. Mahdut bir güruhtur. Usbe. 10'dan 40'a kadar, 10 ile 40 arasında sayısı değişen bir cemaat demektir. Ee, yani bu kadar sayıda bir grup bu işe karıştı diyor Cenab-ı Hak. Ey o ifke maruz olanlar, tefsiri okuyorum. La huşer şerrallakum. Onu sizin için bir şer sanmayınız. Ya nasıl şer olmaz? Yani zina isnadıyla iftira ediliyor. Efendimizin eşine. Bir ay sürüyor, hani bundan kötü bir şer mi olur, değil mi? Insana öyle geliyor. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, La tahsebu huşer ranleku. Ayet. Sakın onu sizin hakkınızda bir şer zannetmeyiniz. Bel huve hayrulleku. Aksine o ifk, o iftira sizin için bir hayırdır. Büyük sevap kazanmaya sebep. Şimdi burada e, bu tefsir. El malının yani o öyle açıklıyor. Nasıl hayır oluyor bir iftiranın atılması? Bir defa büyük bir sevap kazanıyorsun. Günahların temizleniyor. Allah indindeki kerametin zuhuruna akıbet kadr mertebenin yükselmesine vesile olur. Hz. Ayşe hep bu ayetlerle övünürmüş öle, vefat edene kadar. Hakkında 10 tane ayet iniyor Hz. Ayşe'nin. Ve aynı zamanda size daha önce anlattım baş taraflarda Efendimizin peygamberliğinin en önemli kıyamete kadar yani en önemli delillerinden bir tanesidir peygamber olduğunu Çünkü bu kitabı kendisi icat etmiş olsaydı, kendisi uydurmuş olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyle ona sor, buna sor, araştır işte Hazreti Aisha ile babasının evine gitsin efendim orada git sor falan böyle bir şeylere hiç ihtiyaç duymaz meseleyi hiç bu kadar uzatmaz efendim <gülüyor> Harsha e, bu ayetleri uyduru verirdi e, bu ifkadesi Peygamberimizin e, vahiy namına söylediği her şeyin Allah tarafından olduğuna, onun vahin, onun kontrolünde olmadığına Kur'an-ı Kerim'deki Birkaç delilden bir tanesidir. Filbaki, ifk, Allah indinde kerametin zuhuruna akıbet kadru mertebenin yükselmesine vesile olur. Senin değerin artar, merteben artar. Bu tabii hakkında ayet inmesi Hazreti Ayşe'ye mahsus ama geri kalan her şey bütün iftiraya maruz kalan herkes için söz konusu arkadaşlar. Günahların temizlenir. Merteben artar, derecen artar, ee, Allah katında büyük sevap kazanmaya vesile olur. Fil vaki, gerçekte, ifk, o iftira yalanı büyük bir şerdir. Aslında iftira çok büyük bir şerdir. Bak burada şimdi çok önemli bir cümle söyleyecek. Fakat hakikatte onun şerri onu uyduranlara, söyleyenlere aittir. Ne demişti Hz. Ayşe hatırlayın? Helak oldular bu söze karışanlar demişti. Yani iftirada bir şer vardır, evet, ama iftiraya uğrayana, iftiraya maruz kalana değil, iftira edene aittir o şer. Likullimri'im minhum, o güruhtan her birinin, hani usbetüm minkum dedi ya, sizin içinizden şu kadar bir topluluktur bu iftiraya karışanlar dedi. Likullimri'im minhum, o güruhtan, o karışanlardan her birinin mektesebe minel ithim, Kazandığı vebal kendisine aittir. Kimi susmuş, kimi gülmüş, kimi söylenmiş. Yani mertebe mertebe. Şimdi arkadaşlar bu susmuş üzerinde de birazcık duralım. Yani susan niye günaha giriyor ki? Ortada bir iftira var. İftiraya karışanlar var. İftiraya maruz kalanlar var. Bir de susan var yani. Susan, yani elmalı söylüyor tabi bunu. Ayetin metninde susma geçmiyor. Kimi susmuş, kimi gülmüş, kimi söylenmiş. Susan niye günaha girsin? Acizane kanaatim arkadaşlar. Çünkü bazen susmak zımnen onaylamak demektir. Bazı yerlerde susmamanız gerekir arkadaşlar. Mesela birisinin iyiliğini biliyorsunuz. Orada da bulunduğunuz mecliste de onun aleyhine konuşuluyor. Siz de susuyorsunuz. Susmamamız gerekir. Yani aleyhine konuşanlar kadar günah değildir. İşte herkesin derecesine göre dedik ya. Onlar kadar günah değildir ama susmak da zımnen tasdik olduğu için o da ayrı bir vebaldir. Velledihi tevella kibrahu minhum İçlerinden yani o iftiraya dalanların içlerinden o vebalin büyüğünü üstlenen, büyüğüne mütevelli olan o günahı, o güruh içinde iftirayı ankastin atan. Ankastin bilerek yani kasten ve işasını arzu ederek yayılmasını, şuyu bulmasını arzu ederek vebalin büyümesini iltizam eden kişi içindir en büyük velledi tevella kibrahu en büyük günahı da ilk başlatan yayılması için uğraşan her kimse onun içindir lehu azabun azim onun için büyük bir azı azap vardır diyor Allah Teala Bu Abdullah bin Übey hakkındadır ki münafıkların reisiydi o ifki iptida o atmış başlangıçta İlk evvel o tasrih etmiş ve halk arasında propaganda yaptırmış idi. Kurnaz münafıklar cinaslı kırdılarla müminleri gizliden gizliye heyecana getirmeye çalışmış. Yani buna ne deniyor? Bunun bir adı vardır mutlaka arkadaşlar. Böyle doğrudan doğruya işte bunu konuşun, bunu anlatın diye böyle emretmiyor. E, o çok itici olurdu zaten hemen de anlardınız. Ama böyle... E, duygularına hitap edecek şekilde, kışkırtacak şekilde, onların işte gayretlerine, namuslarına, onların o e, veyahut da tecessüslerine, meraklarına e, dokunduracak şekilde cinaslı laflarla böyle e, müminleri gizliden gizliye heyecana getirmiş ve bu propagandaya aldanan şair Hassan ve fakir Mıstah gibi bir iki sade dil, sade dil, yani temiz kalpli, saf gönüllü diyor. Ve o übey oğlunun tasrihine kapılıp haddi kazife müstahik olmuşlardı. İftira cezasına, e, cezasını hak etmişlerdi. Hatta Hasan bin Sabit'in e, bu olaya karışıp e, iftira cezası e, uygulanınca safvan, Hasan'a hücum edip yani bir, bir saldırmış Hasan bin Sabit'e ve vurduğu bir kılıç darbesiyle bir gözünü söndürmüş. Safvan kim diyeceksiniz şimdi? Hazreti Ayşe'yi o e, ordunun gerisinden bulup getiren. Yani o kişi hakkında da iftira atıldı. Sadece, sadece Hazreti Ayşe değil ki. İftira çünkü ikisini de kapsıyor. Şimdi arkadaşlar o susanlara işte ve söze karışıp çirkin sözler söyleyenlere ayet girme dersini vermeye başlıyor. <gülüyor> Levla iz semi'tumuhu zanna'l mu'minun vel mu'minat bi'anfusihim hayran. Ne vardı? Levla id semi'tumuhu o yalanı işittiğiniz vakit Zannel mu'minûne vel mu'minâti enfusihim hayran. Mü'minler ve mü'mineler kendi nefislerine hayır zannetseler. Yani şimdi burada açıklanması gereken çok şey var. Önce şuradan başlayalım. Zan nedir arkadaşlar? Zan kesin bilginin zıttıdır. Yani ilmin zıttıdır zan. Bir şey yakini olarak kesinse ona ilim diyoruz. Bilgi diyoruz. Bilmek diyoruz. Ee, kesin bir şekilde bilmiyorsak da zannetmek diyoruz. Şimdi ayet-i kerime diyor ki onu işittiğiniz zamanda keşke levla ne vardı şöyle yapsaydınız. Neden böyle yapmadınız? diye hesap soruyor. Ve bunu çok ilginç bir şekilde ifade ediyor. Zannel mu'minune vel mu'minatu bi'enfusihim hayran Kendileri hakkında Hayır zannetmeleri gerekmez miydi mümin erkeklerin ve mümin kadınların? Allah Allah, iftira kendileri hakkında değil ki. İftira bir başkası hakkında. Çok ilginç, kendilerini ve kendileri mesabesinde tanımaları lazım gelen hem, hem cinslerine hüsnü zam besleselerdi diyor. Tefsir. Yani arkadaşlar çok ilginç, birazdan Elmalı da söyleyecek bunu. Yani kısaca açıklayayım ki onun metni daha kolay anlaşılsın. Diyor ki bir birisi hakkında kötü konuşulduğunu duyduğunuz zaman bir mümin kardeşiniz hakkında kötü, ama bu mümin kardeşiniz olması gerekmez ama bilhassa mümin kardeşiniz hakkında yani iyi tanıdığınız birisi hakkında kötü konuşulduğunu işittiğiniz zaman kendiniz hakkındaki zanlınız gibi bilmeniz lazım onu. Kendiniz hakkında ne düşünüyorsanız onu da öyle bilmeniz ve ona göre konuşmanız gerekir. Yani bunu kaba, e, kısaca ne biliyor musunuz? Alemi nasıl bilirsin kendin gibi demişler ya. İşte diyor ki kişi kendisi gibi düşünür başkalarını da. Kendiniz hakkında ne kadar hüsnüzan sahibiyseniz başkaları hakkında da o kadar hüsnüzan sahibi. Bu çok ileri bir psikoloji arkadaşlar. Yani devamlı onu bunu eleştiren, devamlı herkeste kusur bulan aslında kendiyle savaşıyor biliyor musunuz? Onun savaşı kendisiyle aslında. Kendisiyle barışık değil, kendisinden razı değil. Kendisine hüsnü zan besleyemiyor. Onun için hani bu bunun tersi de mümkün. Kendimize dair duygularımızı düzelttiğimiz zaman dünyaya dair duygularımız da düzelecek arkadaşlar. Kendimize dair duygularımızın ...da tabii evveliyatı var. Evveliyatı var. O e, tamamen bizim yaptığımız, bizim oluşturduğumuz bir şey değil. Ama yani e, ailemiz, sosyal çevremiz, işte bütün o kendi kişisel tarihimiz boyunca... ...kendimizle ilgili fikirleri burada biriktiriyoruz. Genellikle dışarıdan gelen e, söylemleri içselleştiriyoruz. Fakat yani bunu yapanlar dışarıdakiler... Ama düzeltecek olan biziz arkadaşlar. Dışarıdakiler hiçbir şey yapamaz onu düzeltmemiz için. Bunu fark ettikten sonra kendimizle ilgili kanaatimizi düzelttiğim bu kendini beğenmek değil. kendine Kendini övmek değil, kibir değil. Öyle düşünmeyin sakın. Hüsnü zam beslemek. Yani bir insan olarak kendine de e, e, kıymet ve değer vermek. Çünkü kendini nasıl görürsen işte dünyayı da öyle göreceksin. Başkalarının da öyle göreceksin. Kendileri mesabesinde tanımaları lazım gelen hem cinslerine hüstü besleseler... قَالُوا هَذَا ifkumubin, Bu açık bir iftiradır deselerdi ya. Yani bir olay duydun. Mesela şimdi benim arkadaşım var, kardeşim var, iyi tanıdığım insanlar var. Onlar hakkında bir şey söylendi. Ya kendimi nasıl biliyorsam onu da öyle biliyorum... Yapmaz böyle bir şey ya. Bu açık bir iftiradır. Olamaz böyle bir şey. Bu apaçık bir iftira dese, deseydiniz ya diyor. Zannın menşeyi, bakın şimdi elmalım nasıl tahlil ediyor. Zannın menşeyi nefiste bir kıyastır. Kişinin kendi iç dünyasında yaptığı bir kıyastır. Bir kimse nefsinde, içinde kendi hakkında tecviz edebildiği nispettedir ki kendiye benzettiği kimseler hakkında kıyası nefs ile bir zanda bulunur. Yani sen ancak kendine yakıştırdığın şeyi başkasına yakıştırırsın diyor. Buyurun işte bundan sonra gibbet edin arkadaşlar. Kendini insan kendine yakıştırmadığı hiçbir şeyi başkasına da yakıştıramaz diyor. O yüzden Biraz saflık iyi bir şey arkadaşlar. Çok iyi bir şey söyleyeyim size. Tekrar ediyorum çok kıymetli bu cümle. Zannın menşei nefiste bir kıyastır. Bir kimse nefsinde kendi iş dünyasında yani kendi hakkında tecviz edebildiği yani ben neler yapabilirim? Neler yapabilirim? Tecviz etmek, caiz görmek. Yani ben yaparım bunu. Caiz görme burada dini anlamda değil, yakıştırmak yani. Kendi hakkında tecviz edebildiği nispettedir ki, kendiye benzettiği kimseler hakkında kıyası nefs ile bir zanda bulunur. Halbuki müminler, mümineler kendi nefislerinde fena şeylere cevaz vermemek, nezih olmak lazım gelir. Yani kendileri hakkında asla böyle şeyler düşünmemeleri gerekir. Binaenaleyh kötü bir söz işittikleri zaman kendilerinden şüpheleri olmamak lazım geldiği kadar kendileri gibi saymaları iktiza eden mümin ve müminat hakkında da hüsnü zannetmek, beraat zimmet asıl olduğunu bilmek, beraat zimmet yani aksi ispat edilmedikçe herkes masumdur arkadaşlar, aksi ispat edilmedikçe. Aksi, aksi kanıtlanmadıkça herkes masumdur, masumiyet asıldır. Bu yüzden de mesela eşyada ibaha asıldır. Yani bir şeyin haramlığına delil gerekir, helalliğine delil gerekmez. Yani helaller sayılmaz mesela, haramlar sayılır. Haramlar sayılır, onun dışındakilerin hepsi helaldir. Sütün helal olduğuna dair bana delil göster denmez. Şunun haram olduğuna dair bana delil göster denir. Çünkü eşyada asıl olan ibahadır. İnsanda asıl olan beraat zimmettir. Yani her türlü e, nasıl diyelim kötü durumdan uzak olmasıdır. Asıl olan budur. E, bir insanın işte Allah korusun kumarba, zani, işte ne bileyim hakiyen, hırsız vesaire, Herhangi bir yüz kızartıcı suç, herhangi bir... Ee, insanlığa yakışmayan bir davranış işlediğini söylüyorsanız ispat etmeniz gerekir. Ee, i̇spat kişinin kendisine gerekmez. Mesela şöyle diyor, işte senin için hırsız diyorlar olmadığını ispat et. Hayır efendim bana hırsız diyen benim hırsızlığımı ispat etmesi gerekir. Yani ispat müdde iyiye gerekir. İddia sahibine gerekir. Bunun, bu kurallar bilinmediği için Arkadaşlar, bunlar bizim eğitim sistemimizde bize öğretilmediği için e, çok özel e, bu konuları işleyenler hariç arkadaşlar, e, her şey samanla sap, işte çöp, her şey birbirine karışmış durumda kafamızda. Haklı, haksız, hak, batıl, hepsi birbirine karışmış durumda. Neyse, biz burada işte öğreniyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. E, müminler ne yapması gerekirdi? Hüsnü zaman beslemeleri. Berat zimmetin asl olduğunu bilmeleri, zahiri halin hilafına olan beyinesizle kırdılara açık bir iftira demeleri iktiza ederdi. Zahiri halin hilafına olan. Zahiri hal ne? Evli, barklı, namusu namuslu bir kadın Hazreti Ayşe. Zahiri hal, zahiri hal yani dış görüntü. Hayat dışarıdan gördüğümüz bu bunun hilafına olan lakırdılar var. Yani onun zina ettiğine dair lakırdılar var ama beyinesiz. Yani hiçbir ispatı yok, delili yok. Buna açık bir iftira denmesi iktiza ederdi. Ne olurdu böyle yapsaydınız diyor. 12. ayet-i Rabbimiz. Buradan 19'a kadar Elmalı Hamdiyazır açıklamamış, mealini vermiş. Devam etmiş arkadaşlar 13, 14, 15, 16, 17, 18. ayetleri. Onları biz de onun ona uyarak mealen okuyalım. Sizler başka yerlerden lütfen okursunuz tefsirlerden. Ee, şöyle diyor 13. ayet kelime. kerime. Lev la ca'u aleyhi be erba'ati şu hedâ. Bu iftirayı atanların da dört şahit getirmesi gerekmez miydi? Çünkü daha yeni okuduk yazina meselesini. Yani birisinin zina ettiğini söylüyorsan 4 şahit getirmen gerekmez miydi? Fe idlam ya'tu biş-şuhada madem ki şahitler getirmediler şahitleri fe ulâ'ike 'indallahi humul kâdibûn. İşte onlar Allah katında yalancılardır. diyor. Ve levla fadlullah aleykum ve rahmetuhu fi'd-dünyâ ve âhireh Dünya ve ahirette Allah'ın fazlı rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا اَفَضْتُمْ fihi عَذَابٌ عَذ۪ينَ Bu içine daldığınız olaydan dolayı, bu bulaştığınız olaydan dolayı size büyük bir azap isabet ederdi. Yani Allah size acıdı da diyor. Allah'ın fazlı rahmeti devam ediyor da üzerinize. Büyük bir bela başınıza gelmedi diyor. Onun için hani bunları söylediğimiz zaman da bizi böyle e, işte bilime falan aykırı konuşmakla suçluyorlar <gülüyor> din, din e, alimlerini. Arkadaşlar Allah katında sebep var, sonuç var. O aradaki süreç sünnetullah'a göre tabii ki bilimin açıklamalarına göre devam ediyor. Ama sebep ne? Sebep ne? Yani bir belanın nasıl olduğu hangi aşamalardan geçerek toplumun başına geldiğini bilim bize söyler. Ama o belayı harekete geçiren Allah katındaki temel sebebin ne olduğunu vahiy bize söyler. İnşallah burası anlaşılmıştır. Onun için tekrar edelim ne diyor allah Teala? Eğer Allah'ın fazla rahmeti üzerinize olmasaydı, bu daldığınız, içine daldığınız bu iftira sebebiyle, yani toplumda bir kişiye atılan iftira, tabii ki önemli bir kişi. Ama bunu bugün uyarlayın yani, iftiralara maruz kalanları. Efendim sizin başınıza çok büyük bir azap gelirdi Allah'ın fazla rahmeti olmasaydı. nehu تَلَقَّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمْ Öyle ki siz onu dillerinize dolamıştınız. Yani böyle bir ay boyunca çalkalanıyor Medine. Ve tequlune bi efvahikum ma leysenekum bihi ilmun. Hakkınızda hakkında kesin bilginiz olmayan bir şeyi dilinizde sürekli konuşup duruyordunuz. Kesin bilginiz olmayan bir şeyi. <gülüyor> yani şunu bütün WhatsApp gruplarının başına yazmak lazım arkadaşlar. Ve tahsebuhu hayna. Ve bunu basit bir şey zannediyordunuz. Yani ne olur ki, ne var ki yani? Herkes konuşuyor. Diyordunuz mesela. Vehu عِنْدَ اللّٰهِ اَز۪ينَ Halbuki o Allah katında çok büyük bir hadisedir. Siz basit zannediyorsunuz. Ama bu bilir bilmez konuşmalarınız var ya, Allah katında çok büyük bir şey diyor. وَلَوْنَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ onu işittiğiniz vakit bunu söylemek bize yakışmaz. Subhanekahda buhtarının adıym, haşa bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Yukarıdaki ayetle aynı. <gülüyor> Yaizukumullahu anta'udu limitlihi ebeden in kuntun mu'minin. Eğer müminlerseniz Allah bir daha böyle bir şeye asla dönmemenizi size tavsiye ediyor diyor. Allah size nasihat ediyor. Bir daha böyle bir şeyi asla yapmayın. Eğer mü'minseniz. Ve yubeyyinullahu lekumul Allah size ayetlerini açıklıyor. Vallahu alimun hakim. 18. ayete kadar böyle. 19. ayette arkadaşlar innellezine yuhibbuna an teşii'al fahişete fi'llezina amenu. Teşii'e Şuyu bulmaktan geliyor. Yayılmak. Bu yayılma meselesi efendim dar vakti geldi. Son dakikalara kaldı. Ee, üzerinde konuşmak isterim aslında. Başka bir vesileyle belki. Şu, şunu söyleyeyim sadece. İslam ahlakına göre arkadaşlar bir işin vukuundan daha beterdir şuyu. Tekrar edeyim tersten söyleyeyim. Bir işin şuyu yani kötü bir işin şuyu vukuundan daha beterdir. Ne demek bu? Yani bir yerde faraza, büyük günahlardan ve içinde bulunduğumuz konu sebebiyle zina olsun. Bir yerde bir zina yapıldı. Efendim, ceza uygulandı, uygulanmadı, her ne olduysa yani, hukuka intikal etti falan, etmedi. Bunun konuşulması toplumda, onun yapılmasından daha büyük bir felakettir toplum içinde. Yani buradan iyi iyi zina büyük değilmiş o kadar o sonucu çıkarmıyorsunuz değil mi? Buradan arkadaşlar kötülükleri konuşmanın ne kadar büyük bir zarar verdiğini topluma onu anlamamız gerekiyor. Şimdi bakın inlerlediğine Yuhip bu ne öyle kimseler var ki diyor çok istiyorlar enteşi alfa heshetu fillediğine müminlerin arasında çirkin şeylerin yayılmasını istiyorlar buradan nerelere nerelere varabilirsiniz müminlerin arasında çirkinliklerin e, ker kerih görülen işlerin günah görülen işlerin müminlerin arasına yayılmasını normalleşmesini istiyorlar yani günümüzden buna sayılamayacak kadar örnek verebiliriz arkadaşlar lehum adabun eliimun fid dunyaval aakhirah her kim böyle yaparsa müminlerin arasında çirkinliklerin yayılmasını severse isters oh oh bak Müslümanlar da böyle yapıyor. Oh oh bak dindarlar da, bak namaz kılanlar da ne günahlar işliyor. İşte onları, onlarda da şöyle kusurlar var diye bu kötülüklerin müminler arasında yayılmasından, yayılmasından zevk alanlara, bunu arzu edenlere dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Vallahu ya'lemu ve entüm la te'lemu. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Dünyadaki azap Elmalı'ya göre haddi kazif iftira cezası ve neticeleridir. Nitekim Mustafa Hassan Hamne haklarında haddi kazif icra edildi diye o bilgiyi de veriyor ve bölümün son ayeti ve levla aleyküm ve rahmetuhu ve ennallaha raufun rahim ya olmasaydı üzerinizde Allah'ın fadlu rahmeti ve hakikat Allah'ın bir raufu rahim olması olmasaydı sizin haliniz ne olurdu diyor ayet-i kerime. Evet, e, burayı böylece tamamlamış olduk bu bölümü Elmanlı Hamdi Yazır'dan. İnşallah haftaya 21. ayeti kerimeden Devam ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak her türlü kötülüklerden muhafaza buyursun. Kötülüklere karışmaktan, kötülüklerin çoğalmasını, yayılmasını istemekten de muhafaza buyursun. Herkes için, bütün insanlık için arkadaşlar iyilik dileyen geniş bir kalp ihsan etsin Rabbim bize. Efendim içimiz dışımız o kadar temiz olsun ki bütün dünyayı tertemiz görelim. İnşallah. Allah'a emanet.